Merhaba, TEMA Vakfı tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e sunduğu iklim planı eleştirildi. Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı yani TEMA, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele planını değerlendirdi. TEMA tarafından yapılan yazılı açıklamada TEMA Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, planın katılımcı bir şekilde hazırlanmadığı, yeşil ve karbonsuz büyümenin mümkün olduğunun göz ardı edildiğini ifade etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde kurulan İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanan Ulusal Katkı Niyeti Bildirimi, 30 Eylül 2015 günü Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekreteryasına iletilmişti. Bildirimde olağan senaryoya göre 2030 yılında 1 milyar 175 milyon ton karbondioksit eşitlerine ulaşması öngörülen Türkiye'nin Sera gazı emisyonlarının atılacak adımlar sayesinde bu rakamın %21 oranında daha düşük olan 929 milyon ton seviyesinde kalması planlandığı yer almıştı. Deniz Ataç açıklamasında planın katılımcı bir şekilde hazırlandığı ifade edilmesine rağmen kendilerine herhangi bir bilgi verilmediğini ve plana katılımlarının olmadığını belirtti. Ataç sözlerinin devamında planı Türkiye'nin enerji yoğun, kömüre ve diğer fosil yakıtlara dayalı ekonomik büyümesinin devam edeceğinin öngörüldüğünü, ayrıca yeşil ve karbonsuz bir büyümenin de mümkün olduğunun göz ardı edildiği yönünde Eleştirdi. Tema Vakfı Başkanı planda Türkiye'nin 2013-2030 yılları arasında emisyonları için bir zirve yılı öngörülmediğine dikkat çekerken bunun Türkiye'nin 2030'dan sonra bile emisyonlarını arttırmaya devam edeceğinin düşünüldüğü anlamına geldiğini ifade etti. Ataç'a e göre Türkiye'nin emisyonları plandaki gibi artmaya devam etmesi halinde sera etkisi yaratan gaz emisyonlarının kişi başı değerleri üyesi olmaya Dolayısıyla da iklim değişikliğiyle mücadelede benzer stratejiler geliştirme yükümlülüğünde olacağı Avrupa Birliği'nin iki katına ulaşabileceğini ifade etti. Tema Vakfı Başkanı Deniz Ataç'ın değerlendirmesinin devamı ise şu şekilde. Bu bildirimle Türkiye iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğine uyum konusunda herhangi bir sorumluluk almadığını açıkça belirtmiş oluyor. Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda Türkiye'nin açıkladığı iklim değişikliğiyle mücadele için ulusal katkı niyeti bildiriminin iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamayacağı tam tersine iklim krizini daha da derinleştirecek olduğunu düşünüyoruz. Bu bildirim bizler için büyük bir hayal kırıklığı oldu dedi Deniz Ataç. Bisikletli Sağaf, Maçka Parkı'nda tohum paylaşımı yaptı. Anadolu'nun çeşitli yerlerinden bisikletle topladıkları tohumları İstanbul'dakilerle paylaşma vaktinin geldiğini düşünen bisikletli sağaf ekibi yani Filiz ve Rüzgar... 10 Ekim Cumartesi günü Maçka Parkı'nda tohumlarını paylaştı. Filiz ve Rüzgar Cumartesi günkü tohum paylaşım buluşmasını Bisikletli Sahaf Facebook sayfasında şu şekilde duyurmuştu. Anadolu'nun çeşitli yerlerinden bisikletle topladığımız tohumları İstanbul'dakilerle paylaşma vakti geldi. Topladığımız tohumları, masalları ve bisiklet yolculuğumuzu merak eden herkesi 10 Ekim Cumartesi günü Maçka Parkı'na bekleriz demişlerdi. Bisikletli Sahaf'ın yolculuk yazılarına da bisikletli sahaf Nokta .com adresinden ulaşabilirsiniz. Garip bir şekilde British Petroleum yani BP'ye verilen cezanın yatırımcıların beklentilerinden düşük gelmesi BP'nin hisselerinin değer kazanmasına neden oldu. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı İngiliz Petrol Şirketi BP'nin Meksika Körfezi'nde yol açtığı çevre felaketi için belirlenen cezayı açıkladı. Bakanlık tarafından dün yapılan yazılı açıklamada ve basın toplantısına verilen bilgilere göre 2010 yılında gerçekleşen kazanın yol açtığı sorunlar nedeniyle 20.8 milyar dolar ödemek zorunda kalacak BP. Şirket toplamda 18 yılda gerçekleştireceği ödemeleri Meksika körfezine kıyısı olan 5 ayrı eyalet yönetimine yüzlerce belediyeye ve kazanın etkilerini ortadan kaldırmayı hedefleyen çevre onarımla ekonomik kalkınma programlarına yapması gerekiyor." 20 Nisan 2010 yılında BP'ye ait bir petrol arama platformunda meydana gelen kazada 11 petrol işçisi hayatını kaybetmiş ve 87 gün boyunca devam eden sızıntı nedeniyle 4 milyona yakın varil ham petrol denize akmıştı. Bu sızıntının 800 bin varil civarındaki kısmı toplanabilmiş fakat 3 milyon varilden fazla ham petrol 2000 kilometreden uzun bir kıyı şeridine yayılmıştı. Açıklamanın ardından BP'nin New York borsasındaki hisse senetleri %3'e yakın oranda değer kazanırken artış bu sabahta devam etti. Analistlere göre bu durum BP'ye verilen cezanın beklentilerinin altında gelmesi nedeniyle gerçekleşti. Zira 20.8 milyar dolarlık cezanın 5.5 milyar dolarlık bölümüne kaynak oluşturan Temiz su yasası BP'ye varil başına 4300 dolar ceza hükmedilmesine olanak tanırken hesaplama varil başına 1725 dolardan yapıldı. Son karar BP'nin yarattığı felaket dolayısıyla ödemek zorunda olduğu vergi öncesi toplam maliyetin ise 53.8 milyar dolara yükselmesine neden oldu. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Petrolden, sızıntılardan, iklim değişikliğinden uzak. Esen kalın.